alim ve taut Enbiya'lar devri Alife Abdülmelik bin Mervan Küfe valisi Haccac bin Yusuf ve ibret alınmayan tarihin tekrürüyle İslam tarihinde açılan bir kanlı sayfa daha. Bu eser asr-ı saadetten sonra başlayan ve yüzyıllar boyunca sürüp giden alim-tağut mücadelesinin Emeviler dönemindeki bir kesitini gözler önüne sermektedir. Üzerinde düşünülmesi için, ibret alınması için, Haram ay, haram belde ve Rahmani esrarın tecelli merkezi Kabe. Aralarında ashab-ı kiramdan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve askerlerinin de bulunduğu on binlerce mümin haç farizasına eda etmekte. Abdullah bin Ömer. Vallahi senin baban Allah ve Resulünün sevdiği bir kişiydi. Vallahi sen de öyleydi. Lakin sana ne oldu ki müminlerin emirine yüz çevirdin? Sana ne oldu ki bana küfe Emri Haccac'a yüz çevirdin? Bu isyanın neticesini hiç düşünmez misin? Vallahi Beytullah'a tavaf ederken bile gazabımdan kurtulamayacaksın. Mancılıkları asilere çevirin! <gülüyor> Asiler, korkaklar, bu feryat, bu fikan, bu canavlı ile diye. Hani karşı duracaktınız, hani cihad edecektiniz sadece karşı, hani, hani, hani. Ne oldu? Neden durdu mancınıklar? Efendimiz, efendimiz... Ne oluyor be adam? Efendimiz, Nedir bu telaşın? Efendimiz, Söylesene be adam neden e durdu mancınıklar? Beytullah'a bir taş isabet etti efendimiz. Mancınıklardan atılan bir taş. Hemen ardından da... ...askerlerimizin üzerine bir yıldırım. <gülüyor> Beytullah'a bir taş... ...ve ardından da... ...üzerinize yıldırım öyle mi? Siz de bunu ilahi bir uyarı sarıp... atışı durdurdunuz... Ya benim gazabım? Ya benim gazabım size isabet ederse? Efendimizin gazabından yine Efendimiz'e sığınırız. Güzel konuştun. Lakin vakit konuşmak vakti değil. Asileri kırmak vakti. Değil bir taş. Beytullah'a bin taşlar isabet etse. Mancılıklar susmasın. İşittim ve itaat ettim emirim. Evet. Beytullah'a taş isabet ...cafirler, batıl inançılar. Bu yağmur gibi yağan taşlar... ...bu feryatlar, bu figanlar... ...ibret olsun tüm asillere. Tüm cihana ibret olsun. Efendiniz. Ne var? Abdullah bin Ömer... Efendinizle görüşmek isterim. Hmm, Ömerül Faruk'un oğlu Abdullah öyle mi? Gelsin bakalım. Esselamu aleyküm ey Haccaç. Ey hayırlı adam Bu nasıl hitap? Bize emir hitap etmekten niçin kaçınırsın? Emir odur ki... ...hakkı hak bilir... ...batılı da batıl. Yani biz hak ile batıl ayırdetmekten aciz miyiz? Emir odur ki iyiliği emreder, kötülükten sakınır. Bu nasıl sözdür ey hayırlı adamın oğlu? Emir odur ki Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini kendine rehber edilir. Ey haccaç! -Hac, haram beldede haram ayda kan dökmek, hac için gelen Müslümanların kanını dökmek... Vallahi sana ceddine ve ilmine sonsuz hürmetimiz vardır ey Abdullah. Lakin işime karışırsan korkarım ki gazabın sana değsin. Estağfurullah efendimiz. Sizden gazap zuhur eder ederiz. <gülüyor> Doğru. Doğru ama her neyse. Dediğim gibi ey hayırlı adamın oğlu, sana bir zarar gelsin istemem. Lakin ey hacı Abdullah'ı kudret ve iradesiyle yaratan Allah'a yemin ederim ki değil senin bütün cihanın gazabına uğrayacağımı bilsem yine de hak sözü söylemekten geri durmam. Bu yaptığın zulümlerin ne Allah katında yeri vardır ne kullar katında. Vallahi eğer bu insanların Kabe'yi tavaf etmelerine engel olmaya kalkışırsan gönüllerinde sana karşı hiç sönmeyecek bir kin ateşi yapmış olursun. Vallahi bu işin ne sana hayrı vardır ne de ümmeti Muhammed'e. Hiç değilse Kabe'yi tavaf ederlerken onlara taş yağdırmaktan vazgeç. Siz de dersiniz bu işe? Her işin doğrusunu Kube'nin emiri bilir. Bilmesine bilirim de. Pekala ey Ömer'in oğlu. Dediğin gibi olsun. Lakin asirleri başlayacak değil. Hele hele Zübeyir'in olduğunu hiç. Buyurun ey emir. Hacıların ibadetleri sona erinceye kadar manzınıklar durdurursun. Ancak daha sonra derhal bir kenara çekilip bizi o Asi İbni Zübeyir'le baş başa bıraksınlar. Ümmet-i Muhammed buyur ki sana borsayı ey accaç. Vallahi hiçbir hayır yapmamış olsam bu sevap bana yeter de artar bile. Kulakların çınlasın ey Ömer'in oğlu. Siz en zor işte. Müslümanların huzur ve güvenliğini sağlamakla meşgulsunuz ya Emir. Allah bilir ki sizin her işiniz Ömer'in oğlunun işinden daha hayırlıdır. İlim sizde, adalet sizde, merhamet sizde, şefkat sizde. Siz bu ümmete Allah'ın en büyük lütfusunuz ey Emir. Öyleyim. Öyleyim. Lakin özünden ankörlük olan kullar da o kadar çok. O kadar çok ki. Dört nala gelen bir atıyor. Telaşına bakılırsa haber hiç de hoş değil. Allah emirimize uzun ömürler versin. Fena bir haber mi var yoksa? Allah emirimize uzun ömürler versin. Siz hayatta bulundukça... Hiçbir kötülük meydana gelemez. Lakin... Lakin... İbn-i askerleri mancınıkların durmasını fırsat bilerek... ...şehre giriş yollarını tutmaya başladılar. Hacılar ortalıkta olduğu için mancınıkları da kullanamaz olduk. Merhametten maraj doldu. Günah bizden gitti artık. Mancınıkları asilere çevirin. Vallahi Beytullah yerle biri olsa da... ...hiçbirini sağ bırakmayacağım. onlar bu tarafa Resulullah'ın ümmeti İbnü Zübeyr tarafına Ey Resulullah'ın ümmeti İbnü Zübeyr kudret ve iradesiyle yaratan Allah'a yemin ederim ki haram ayda haram beldede Müslümanların canına kasteden, Allah'ın emini taşa tutanlara karşı, kanımın son damlasına kadar savaşmaya ahdettim. Her kim ki, Allah düşmanımdan aman dilemek ister, varsın, yüzleri dönsün. Her kim ki, Allah ve Resulünün rızası için kılıç çalmak ister, işte, ...Allah ve Resulü'nün düşmanları... ...karşımıza... ...Mekke'de kaldığı sürece... ...korkunç bir terör estiren Haccaç... ...Medine'ye girerek aynı tavrını... ...orada da sürdürmekten geri kalmadı. Kalmadı ama... Yüreğimdeki bu sıkıntı nedendir yarabbim? Nedendir gecelerimi ızdıraba dönüştüren kabuslar? Gündüzlerimi geceye çeviren ızdıraplar? Kulların benim sayemde mutluluğa kavuşmadılar mı? Benim adil, müşfik yönetimim altında huzur içinde hayatlarını sürdürüp sana şükretmiyorlar mı? Ey Rabbim! Her şeyi senin rızan için yapmadım mı? Peki bu ızdırabıma sebep mi? Sebep ne? Sebep ne, ey Rabbim? Sicistan hakimi Rutbil Kafir ne düşünürüm. Lakin sizin de görüşlerinizi almak isterim. Fikriniz nedir bu hususta? İsabet buyurdunuz ey Emir. Ya senin fikrin? Benim fikrim de aynı yöndedir ey Emir. Hakkal. Komutan olarak Abdullah bin Eş'as'a ne dersiniz? Bu görevi ona vermeyi ne yemin Allah'a yemin ederim ki İbni Eş'as Fırat'ı geçer geçmez size isyan etmeye kalkışır. Onu ikinizden daha iyi tabii. Belki biraz isyankar ruhludur ama bana karşı çıkmayı asla düşünemez. Yara sen de biliyorsun ki doğru olanı yapmak için nefsimle çok mücadele ettim. Vallahi şu an yakinen inanıyorum ki bu işe de sırf senin rızan için girmekteyim. Bugüne kadar hep devlete karşı gelen asilerle, Müslümanlara zulmeden kafirlerle mücadele ettim. Bugünse artık senin dinine sarılıp nefsini ilah edinenlerle savaşacağım ya Rabbi. Senin yolunda senin rızan için Başım feda olsun. Bu baş ve nice başlar. Senden dileğim bana ya zaferi ya da şehadeti nasip etmendir. Selamun Aleyküm ey Said. Aleyküm Selam ey Emir. Allah senin hayrını versin. Buyur otur. Küfenin şerefli alimi neyi düşünüyor? Küfede kalan ailesini mi... ...yoksa belki bir daha ele geçiremeyeceği itibarını mı? Hacıç senin yanında beni görevli olarak... ...Sicistan'a gönderdiğinde... ...ayrılığın acısını ta yüreğimde hissetmiş... ...çok geçmeden yanıp tutuşmaya başlamıştım. Küçük kızım Esma sormuştu bana... ...babacığım... ...bize niçin bırakıyorsunuz diye... Ona Allah'ın düşmanlarını yok etmeye, Allah'ın dostlarına destek olmaya gidiyorum kızım diye cevap vermiştim. Sonra düşündüm. Belki amacım doğruydu ama ya aracı olduğum şey? Zalimlerin saltanatına güç katmaktan başka ne yapıyorduk? Koskoca sakalımla küçücük bir çocuğa yalan sormuştuk. Şimdi ise içimde ne bir sıkıntı. Ne de bir hasret acısı var vallahi. Evime sözümde durmuş olarak döneceğim. Doğru yolda olduktan sonra evime zafer haberiyle gitmemle şehadet haberimin gitmesi arasında bir fark göremiyorum. Durumu nasıl görüyorsun ey Said? Bu mücadeleyi kazanacak mıyız ne dersin? Askeri yeteneğine diyeceğim yok. Bu konuda seni takdir ederim. Yalnız askerler arasındaki manevi dayanışmayı korumalı ve diğer Müslümanlara da daveti ulaştırmalıyız. Sanırım bütün bunları yapabilmek için düşmanı uzun bir süre oyalamak gerekecek. Lakin ey eşyasın oğlu bizim ilk görevimiz Rabbimize tağutlara kulcağızlar olmayıp hak yolunda baş kaldırdığımızı göstermemizdir. Bunu yaptık hamdolsun artık ölsem de hamdolsun. Muzaffer olmak zorundayız ey sayım Muzaffer Ne bağısına olursa olsun Eğer Allah Bu ümmetin çektiğini yeterli buluyorsa Bize zaferi nasip eder Ama çetecekleri varsa Sen ne kadar çırpınırsan boşuna Az kötülük yapmadı bu insanlar İnsanların en adilini secdede hançerlediler En hayırlısının kanını musaf yaprağına akıttılar Cennet gençlerinin efendilerinden birini zehirlediler, öbürünü şehit ettiler. Hakka çağıran tüm direniş önderlerini yeryüzünden sürüp çıkardılar. Bununla da yetinleyip Allah'ın iki haram beldesini ezip geçtiler. Ey İbn Eş'ar sen çalış. Çalışmanı Allah Resulü ve müminler görecektir. Tedbirini al planını yap ama yenilgi endişesi senin azmini azaltmasın. Ey Said, sözlerinle şüphelerini giderdim. Allah'a yemin olsun ki senin gibi kişiler ardımda olduğu müddetçe bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Allah yar ve yardımcın olsun. Ey İbni Eçaz, şehadete kadar senin peşindeyim. Allah müminlerin emirine uzun ömürler versin. Yine kötü bir haber mi var? İbni Eşas Bağdat'ı ele geçirdi Efendimiz. Ya. Said bin Cübeyr'in etkili sözleri üzerine Basra alimleri de İbni Eşas'ın tarafına geçti. Bu işin hesabını senden soracağım ey İbne Eşas. Ve seni de mutlaka cezalandıracağım ey ilmiyle amel etmeyen Said. Haccac i̇bn Eşas'ın askerleri arasındaki savaş gün geçtikçe daha da şiddetleniyordu. Accaç, Halife Abdülmelik'in gönderdiği askerlerle sürekli kan tazelerken, emevi zulmünden bunalan ahali ve meselenin özünü kavrayan alimler, Abdurrahman bin Eşas'ın cephesine katılıyordu. Savaşın şiddetle sürdürüldüğü bir gün, akşam üzeri, Halife Mervan'ın oğlu Abdullah'ın geldiği ve halifeden önemli teklifler getirdiği işitildi. Bu haber üzerine İbni Eşas savaşa ara verirken kendisinin feda edildiğine inanan Haccac öfkeyle çadırına çekildi ve gelişmeleri beklemeye başladı. Halife Mervan'ın oğlu Abdullah Haccac'ın askerleri tarafından ortaya yere konan yüksekçe bir Türkçe'ye çıkarak Eşas'ın askerlerine hitap etti. Ey Irak halkı, ben mü'minlerin emirinin oğlu Abdullah'ım. Halife, isyandan vazgeçerseniz sizleri affedip, Şamlılar olduğu gibi sizi de maaşa bağlamaya söz veriyor. Emiriniz Abdurrahman'ın ise Irak'ta dilediği yere yerleşmesine ve Halife Abdülmelik hayatta olduğu sürece vali olarak kalmasına izin veriyor. Eğer bu teklifleri kabul ederseniz, halife de isteğiniz uygun olarak, Haccac'ı Irak valiliğinden azlederek yerine Muhammed bin Mervan'ı tayin edecek. Yok eğer bu teklifleri kabule yanaşmazsanız ben ve Muhammed bin Mervan Haccac'ın yanına gidecek ve onunla bir olup hepinizi yok edinceye kadar savaşacağız. Düşünün ve kararınızı bildirin. Ey mücahitler! Kararlıca savaşmanız sonucu Allah onları bizimle anlaşma yapmak zorunda bıraktı. Bizim ilk amacımız haccacı görevden alıp zulmüne son vermek ve adil bir düzen kurmaktı. Allah bugün bize bu imkanı bağış Eğer isterseniz bunu kabullenip onu kovmakla yetinelim. Benim düşüncemse cihada devam yönündedir. Zira bu bir tuzak olabilir. Lakin karar sizindir. Ve savaş yeniden başladı. Ancak savaşın yüzüncü günü Abdurrahman bin Eşasın sol kanat komutanı Temimli Ebrat garip bir şekilde geri çekilmeye başladı. Ebratın hiçbir zorlukla karşılaşmadığı halde geri çekilmesi askerler arasında onun haccaçla anlaşmış olabileceği düşüncesini uyandırdı. İbn Eşasın ordusu. Bu bozgundan dolayı kargaşa içine girdiği sırada şiddetle saldırıya geçen haccacın askerleri mücadeleyi lehlerine çevirdiler. Güneş yenik askerlerin ricat ettiği tepelerin ardından yavaş yavaş batarken savaş meydanı tağutlara azmaları için yeniden verilen bir mühletin başladığı yer olarak tarihe geçiyordu. Thank we oh. are Savaştan muzaffer olarak çıkan haccaç, küfeye yine o zalim, o kibirli haccaç olarak dönmüştü ki, halife Mervan'ın buyruğu ulaştı. Savaşta İbni Şah titresine destek olan herkesi kılıcın önüne getir. Kim bize isyan etmesi sebebiyle küfre düşmüş olduğunu kabullenirse, onu affet. Kim de kaçınır ve her şeye rağmen mümin olduğu iddiasında bulunursa, onu öldür. Ve Esirleri birer birer huzura getirin. İşittim ve itaat ettim emiri. Kapıda bir ihtiyar var efendim. Sizden bir dileği olduğunu söylüyor. Kovun onu. Bugün dilek günü değil. Ya beni öldürün ya da emirin huzuruna çıkarın diye yalvarıp duruyor ey emirim. Madem öyle getirin bakalım. Bugün çok can yakacağız anlaşılan. Hiç olmasa bir tane de dertlinin derdine çare olur. Selamun aleyküm eyyemir. Ve aleyküm selam. Nedir dileyim? Ee, bir yılı aşkın bir zamandır oğlumu tutukladınız. Ne salı veriyor, ne de hakkında bir açıklama yapıyorsunuz. Onun yaşlı bir anası var. Üzüntüsünden gözünün yaşı kesilmiyor. Yine onun üç yetim anası olan bir bacısı var. Bu aileye yalnızca o bakıyordu. Allah'tan sonra tek güvencemiz oydu. He, niye tutuklamışız onu? Ne hiçbir şey. İnsanların için hapsettiğinizi bilmeden mi hapiste tutuyorsunuz? <gülüyor> Ey ihtiyar. Tutuklular çok. Her birinin bir suçu veya aleyhinde bir iddia vardır. Ben bunların nefsini hatırımda tutamam ki. Oğlum ne cinayet işledi ne de bir cinayete katıldı. Yalnız onun aşiretinden bir adamı senin memurun itham etti. Tutuklayacağı zaman da bulamadı. Onun yerine benim oğlumu tutukladı. Eee suçlu ancak bu yolla bulmuş. Eğer oğlunu kurtarmak istiyorsan, suçluyu bul, getir. Sen şairin şu sözünü duymadın mı? Nice insanlar aşiretlerinin günahından dolayı alıp olunur. Burayı yine ancak suçlu olan gelip kurtarabilir. Fakat ben Allah'ım bundan başka bir şey buyurduğunu işittim. Neymiş o? Allahü Teala Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle şöyle buyurmuştu. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını tutuklamaktan Allah'a sığınırız. O zaman biz zulmedenlerden oluruz. Şimdi Allah'ımı kabul edeceğiz, yoksa şair mi? Yendim beni ihtiyar. Delilimi de çürüttün. Bu adamın oğlunu serbest bırakın. Bu ne adalet? Allah adil emire afiyet versin. Emirimiz her işinde tamı tamına Allah'ın kitabına göre hüküm vermektedir. Emirimiz zerre kadar zulmetmez. ...suçluları getirdik efendim. Hmm. Sen ha... ...yine sen. Her fikrede seni görüyorum. Dün İbni Zubeyr'in yanındaydın... ...bugün İbni yaşasın. Bundan önce beni size karşı çıkaran... ...ve sonra da karşı çıkaracak olan şeyden dolayı... ...siz zalim saltanat istiyorsunuz. Biz ise Allah'ın kitabı... ...ve Resulullah'ın sünnetine uygun hareket eden emir istiyoruz. Siz Kisralar ve Kayserler gibi olmak istiyorsunuz. Biz ise... ...Kur'an'a bağlı ve İslami olmanızı istiyoruz. Geçirin bunu! Boynunu vurun! Ben öyle sanıyorum ki senin ölümün kılıçtan olmayacak ey haçak! Nereden biliyorsun? Ben Hasan Basri ve Said bin Zübeyir gibi... ...salih kişilerin senin hakkında Allah'a dua ettiklerini... ...ve sana kılıçla ölümü değil... ...yatak ölümünün nasip etmesini istediklerini işittim. Demek Hasan ile Said yatakta can vermem için dua ettiler. Evet ey haçak! Allah'ın sana cezanın tamamınız ahirette vermesi için... ...böyle da bulundular. Allah'ın azabı hiç şüphesiz ki... ...daha şiddetli ve daha rezil edicidir. Getirin bu meygunu! Vurun boynunu! Bu cezayı hak etti doğrusu. Böylelerine bu... ...bu bile az. Öbür getirin. Sen söyle bakalım... ...kimin dinine tabiisin? İbrahim Aleyhisselam'ın hak dinine tabiyim. Ve asla müşriklerden olmadı. Vurun bu yalancının boynunu... Sen kimin dinine tabisin? Senin baban Yusuf'un dinindenim. Vallahi o oruç tutar namaz kılardı. Hadi bakalım... ...seni de serbest bırakıyorum. Ey haç ...arkadaşıma kimin dini üzerinde olduğunu sordum. O da Hazreti İbrahim'in hak dini üzerinde olduğunu söyledi. Onun öldürülmesini emret. Bana da aynı şeyi sordun... ...bense baban Yusuf'un dinine tabi olduğunu söyledim. Bunun üzerine de... ...o namaz kılar oruç tutar dedim Ve benim serbest bırakılmamı emrettin. Evet... Vallahi ya Hakçaç... ...babanın hiçbir günahı olmasa... ...senin gibi bir evladı dünyayı getirmiş olması yeterli artar bile. Geçerim bu melunu, ...vurun boynunu. Bu genç de Sait Bin Cübeyr'in talebelerinden efendimiz... ...sen... ...sapan ve sapıdan hoca Sait Bin Cübeyr'in talebesi misin? Hayır. İnkar ediyorsun. Senin tarif ettiğin hocayı tanımıyorum... Ben kendi salih olan ve insanları ıslah eden alim ve mücahit Said bin Cübeyr'i tanıyorum. Halifeye karşı ayaklanan, fitne çıkaran kişi salih ve ıslah edici midir? Yoksa cahil ve münafık mıdır? Kim Allah'ın dininden çıkarsa insanların ona karşı ayaklanmaları şarttır. Fitne, alimlerin ve salihlerin sıkıntıya sokulması ve haksız yere eziyet edilmesidir. Vallahi sizi teker teker toplar düşüreceğim. ...sizden geriye hiç kimse kalmayacak... Biz kendimizi bugünler için hazırladık... ...alışveriş senin elinden tamamlandı ey haccac... Hangi alışveriş... ...ey bilgimi taslayan cahil... Allahü Teala şöyle buyuruyor... ...Allah müminlerden canlarını ve mallarını... ...cennet karşılığında satın aldı... ...bugün malı teslim edip karşılığını alacağımız gündür ey haccac... ...Allah'tan daha fazla ahdine vefalı kim vardır... Sen orada ateşten başka bir şey bulamayacaksın... ...getirin... bunun da bunun boynuna... Bu sizlerden başka kimler kaldı? Amir Eşşabi ile Mutraf bin Abdullah. Said bin Cübeyr ise bildiğiniz gibi kaçtı ve gizlendi. Ya da siz onu ciddiyette takip edip yakalamaktan aciz kaldınız değil mi? Allah sizin yardımcınız olsun Eyemir. Şüphesiz halifenin toprakları geniştir. Kaçan herhangi bir kişi buralarda bir süre saklanabilir. Fakat kurtulması imkansızdır. Er veya geç yakalanacaktır. Üçüncüde yakalanana kadar bu yükyadımı hafsa atın. İbn-i Cübeyr benim elimden kurtulamayacak. <gülüyor> ben Haccacım, ben Yusuf'un oğudum. İsfahan'a, İsfahan'dan Azerbaycan'a kaçan... ...Said bin Cübeyr, nihayet Mekke'ye gelmişti. On yıldan beri Haccacın takipçilerinden kaçıyor... Onun zulmünden kurtulmaya çalışıyordu. Bu kaçış hiç şüphesiz ki onun mücadelesinden uzaklaştırmamıştı. Devlet görevlilerinin gözlerinden uzak, kuytu köşelerde talebelerini eğitiyor, onları zalim idareye karşı bilinçlendiriyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a, salat ve selam Allah'ın elçisinin, onun ailesinin, arkadaşlarının ve onun hidayet yoluna uyanların olsun. Allah bizim münafık alimlerin durumuna düşünmesin. Evlatlarım, Cenab-ı Hak'tan ikinci dileğim odur ki, ben gittikten sonra da sizi gözetsin. Sizleri de amel eden, ettiği amelde ihlaslı olan kişilerden kalırsa. Bu sözleriniz sanki vedalaşma vasiyeti gibi. Ölüm her dirinin sonu. Bu zalim tavutlar karşısında hep susacak mıyız? Hiç şüphesiz ki Allah'ın da kendine göre bir programı vardır ve onu uygulayacaktır. Biz tavutlara karşı baş kaldırdık. Kalemleri bırakıp kılıçlara saradım. Alimlerin mürekkebini şehitlerin kanına dönüştürdük. Ama Allah bizim imanımızı ve sabrımızı denemek için başka şeyler istemiş. Fakat bu gecenin hiçbir sabahı yok. Biz hak yolda değil miyiz? Bu zalimler batıl üzere değiller mi? Oh yazıklar olsun sana. Yoksa bu konuda bir şüphen mi var? O halde nasıl oluyor da onlar hep kazanıyor? Bizse yeniliyor yeniliyoruz. Olacağızım. Unutma ki asıl davet ettiğimiz şey üzerinde şüpheye düştüğümüzde, onların batıl yollarına allandığımızda şüpheye düşeriz. Evinden ve yurdundan kaçarak Allah yolunda hicret eden Resulullah, yenilen miydi yoksa kazanan mı? Allah'ın Resulü ta o günden zaferi kazanmamış. Ben bugünümüzde de aynen o günkü gibi bir zafer günü olduğunu biliyorum. Haccacın hapishanesinde üç adam. Her köşesi bir kasvet köşesi. Her köşesi bir işkence merkezi olan bu zindan. Zindanın bir köşesinde Amire Şavi, Mutraf bin Abdullah ve Said bin Cübeyr. Evet, tavutların zalim kolları Said'i şimdi de bir zindan köşesine taşımışlardı. Alim ve mücahit Said, Yeni getirildiği bu zindana Zorlu geçen ilk gündenin ardından Yavaş yavaş alışmaktı Bu sabah senden bir haber var mı ey mutfak? Bu gece müjdeli bir rüya gördüm Ve bu berbat zindandan çıkacağıma yorumladım Hapisten çıkmak her zaman hayırlı değildir Hayır, her halükarda hak üzre olmaktır. Bildiğiniz gibi Yusuf aleyhisselam, fuhuşla hapse girmek arasında serbest bırakıldığında, Ey Rabbim, benim için zindan bunların davet ettiklerinden daha hayırlıdır demişti. Fakat ey Abdullah, bu yalnızca hapis değil. Bunun ardında ölüm var, boğazlanmak var. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de, Allah yolunda ölür ve öldürülürseniz size Allah'ın affı ve bağışlaması vardır. Bu sizin topraklarınızdan daha hayırlıdır buyurmuyor mu? Ey Said! Sen Allah'tan korkmayan, kullarına da asla acımayan bu tavuklara boynumuzu teslim etmemizi istiyorsun? Allah yolunda bu baş bu gövdenin ayrılırsa Said'in ne zararı olur? Hazıklar olsun size. Bu tağutların sizden ne istediğini unuttunuz mu? Onların önünde kafir olduğunuzu mu söyleyeceksiniz? Ey Said, sen Allahu Teala'nın şu biliyor musun? Cenab-ı Hak, onların size bir kötülük yapmalarından korktuğunuz zamanlar müstesna buyurmuyor mu? Ya sen ey mutraf, sen tağutların önünde kafir olduğunu kabullenmek niyetinde misin? Kimi sözlerin kişiyi yalan söylemekten kurtaracak boşlukları vardır. bütün sen de bizim yaptığımız bu yapıp başını kurtarmıyorsun? Nefilerin, sıbdıkların, şehitlerin ve salihlerin başlarının yanında. Sayidin başının ne önemi var? Allah yolunda nice peygamberler, nice salih kullar başlarını vermediler. Allah seni bağışlasın en sen Hakk'ı bir kez daha açıkça söyleyince zalimler ve tavuklar yok olacak mı? Yoksa bunun ve tuğyan ortadan kalkacak mı? Senin inancın baskıdan kurtulacak mı? Sizden neler işitiyorum? Sizin gibi insanlar böyle mi konuşuyorlar artık? Nerede kaldı peygamberlerin varisleri olma arzunuz? Allah'ı Hak yolunda ölen her şeyin yere düşen başı, Dağutların ayakları altındaki yeryüzünü sallandırır. Bizi affet ey Said. Biz senin yaşaman ve ümmetin senden faydalanması için uğraşıyoruz. İnsanlar sana muhtaçtır ey Said. Senin ilmine, fıkhına ve derin anlayışına. Fakat ey Şabi. insanlar kendilerine fıkıh öğretecek birine muhtaç oldukları kadar Dağutlar karşısında hak yolda direnmeyi öğretecek birine de muhtaçtır. Ve Said bin Bey'le iki yoldaşı... ...Haccacı Zalim'in huzurunda. Mutrah bin Abdullah. Müminlerin emirinin... ...sizin aklınızda ne yazdığını biliyorsun herhalde. Evet, biliyorum. O halde söyle bakalım. Kafir misin? Mümin mi? Allah emiri ıslah Hakka isyan eden, ahdini bozan... Emaneti hıyanet eden, sünnetten ayrılan ve Müslümanları korkutan elbette ki kafirdir. Küfrünü itiraf etti ve kurtuldu. Onu serbest bırakın. Öyle sanıyorum ki bu adam hacca hakaret etti. Bence de. Evet Eyşabi. İtiraf et bakalım. Bizim düşmanlarımıza yardım ettin. Fitne çıkarmak için çalıştın ve isyan ettin değil mi? Allah senin iyiliğini versin ey Emir. Allah bizi affetsin. Kör bir fitne bizi yakaladı. O anda ne Allah'tan korkan salih kişilerden olabildik ne de güç kazanan günahkarlardan. Nihayet Allah bizi bu hale düşürdü. Doğru söyledi Reishal. Seni de affettim. Evet, fitnenin başı değerin oldu Said. Doğrusu sana bozgunculu oğlu isyancı demek daha yerinde. Benim anam benim ve babamın adını senden daha iyi biliyordu. Sen de bedbatsın, anam da. Asıl bedbaht olan ateş ehlidir. Yoksa sen kaybı biliyor musun? Ee, niçin kaçtın ve bu kadar gizlendin? Sana ancak Musa aleyhisselamın sözüyle cevap veririm. zulmünden korktum ve kaçtım. Bana hakaret mi ediyorsun? Hayır. Gerçeği söylüyorum. Söyle bakalım. Kafir misin mümin? İman ettiğim günden beri asla Allah'ı inkar etmedim. Ey mümin olduğunu iddia eden münafık. Kanını sen gibi sana ölümü çaktıracağım O zaman beni Said olarak isimlendiren anam misabet etmiş olur. Allah yolunda şehir olup... Şehitlerin efendisi Abdulmuttalip oğlu Hamza'ya komşu olmaktan daha büyük bir saadet olabilir. Sen yalnız dinden çıkan dürtetmenle komşu olacaksın. Seni bu dünyadan kasıp kavuran bir ateşe yolcu edeceğim. Yazıklar olsun o kişiye ki cennetten uzaklaşıp ateşe düşer. <gülüyor> Benim hakkımda ne dersin? Sen kendin hepsini bilirsin. Olsun. Ben senden duymak istiyorum. Bu sorudan beni affet. Eğer ben seni affedersem Allah beni affetmesin. Kurtuluş yolu yoksa söyleyeyim. Benim bildiğime göre sen Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve Raşit halifelerin doğru yoluna aykırı davrandın. Allah yolunda etmeler için ordular yollamıyor mu? Hindistan'ın fethi için ordu göndermedim mi? Irak'a huzur ve şükürünü sağlamadım. mı? Evet ama sen yeryüzünde azdın ve Müslüman kanı döktün. Allah'ın Resulü, Allah katında bütün dünyanın yok olması bir müminin öldürülmesinden daha önemsizdir buyurmuyor mu? Bilmiş ol ki Allah beni senden daha çok seviyor. Gayrı ancak Allah bilir. Allah yarın her insanı öldürecek. Yaptığıyla baş başa bırakacaktır. O gün Kimseye zulmedilmeyecektir. Ben cemaatin imamının yanındayım. Ya sen? Sen ayrılıkçı ve fitnecilerin imamının yanındasın. Cemaat hakka tabi olanlardır. İsterse bir kişi olsun tıpkı İbni Mesud'un dediği gibi fitne insanların dinlerinden uzaklaşmalarıdır. İşte bu senin öğrencilerine öğrettiği sapık görüşündür. Aynen. Bu görüş sahabilerin Allah Resulü'nden alıp bize naklettikleri ilimdir. Bizim müminlerin emiri için neler topladığımızı görüyor musun? Ben bir şey görmüyorum. Altın, gümüş ve mücevherleri getirin buraya. Görüyorsun işte. Bunlar aklında ne dersin? Şartları yerine getirilirse helaldir. Şartları nedir? Helal yolla alman Hak sahibine vermen Hak sahibine civri davranmamandır Yoksa Ahiret gününde öyle bir korku gelir ki Hemziren Hemzirdiğini unutur Her hamile çocuğunu düşür ah, Bu malların Senin olmasına sevinir misin Allah'ın sevmediğini sevmem Pekala bir sorum daha var. Diyorlar ki sen Hiç gülmez misin Bunun sırrı nedir Dünyada beni güldürecek bir şey bulamadım Yolu cehennemin üstünden geçen insan nasıl gülebilir? Peki bize ne oluyor da biz gülüyoruz? Bizim kalbimiz kalarmadı Herkes karakterine uygun hareket eder Öyle mi? Bak aklıma ne geldi Müzikten ofsanırsın herhalde Mesela ut ve ney İşlerim beni boş şeylerden alıkoydu Ut ve ney getirin Neden ağlıyorsun? Bu eğlenceler neşe havasıdır. Hayır. Bu hüzünlü ve acıklı bir havadır. Bu hava bana büyük bir meseleyi hatırlattı. allah Teala buyuruyor ki... O gün... ...sura üfürülür... ...ve bölük bölük getirilirsiniz. Ve sura üfürüldü. Onlar mezarlarından kalkarak... Rablerdin çağrısına uytumur. Seni affetmem için acıklı sözlerle beni aldatmaya mı çalışıyorsun? Af gelirse Allah'tan gelir. Seninse ne bir mazeretin ne de bir kurtuluş ümidin var ey hacac. Ölümlerden ölüm beğen ey cistah adam. Asıl sen ölümlerden ölüm beğen ey hacac. Allah'a himin ederim ki sen beni nasıl öldürürsen yarın ahirette de ...Allah sana o ölümün acısını tattıracaktır. Vallahi seni öyle bir şekilde öldüreceğim ki... ...ne senden önce... ...ne de senden sonra görülecektir. Sen benim sadece dünyamı yıkabilirsin. Ben ise... ...senin ahiretini yıkacağım. Kılıcımı getirin! Sen gülmezdin hanım. Şimdi nedir bu seni güldüren? Senin Allah'a karşının haddini bilmez... Allah'ın da sana karşı merhametli şu beni güldürdü. Artık son demin yaşıyorsun ey Said. Ne o? Görüyorum ki yüzünü kümleye dönüyorsun. Ha, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şüphesiz ki ben sadece hak dine boyun eğip yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben ona ortak koşanlardan da değilim. Çevirin senin yüzünü. Parçalanan, ve dinlerinde ayrılığa dışa tanışlayanların kıblesine çevirin. Alemlerin Rabb'i buyuruyor ki doğu da batı da Allah'ındır. Yüzünüzü nereye çevirirseniz orası Allah'ın tarafıdır. Delir! Yüzünü toprağa yapıştırın! Müce Rabb'imiz buyuruyor ki sizi ondan yarattık ona döndüreceğiz. Sonunda sizi yine oradan çıkaracağız. Ey Allah düşmanı! Kur'an'ın ayetlerini bulup buluşturup okumada dilin ne temel ne bahar etti. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Beni ahiret günü karşılaması için bu canı al ey zalim haccac! Ey Allah'ım! Onu benden sonra kimseye musallat etme ki canlarına kıymaz. İzlediğiniz cemadet alimler kı tarafından şehit edildi. Tağut artık rahata ereceğini umuyordu. Umuyordu ama... Kurtarın beni! Kurtarın! Kurtarın! Beni boğmak istiyor! Kurtarın! Kurtarın beni. Benim olmak istiyor! Kim o efendim? Burada hiç kimsecikler yok. O. o, o, o, o, o Sait. Sa Sa Sa Sa Sa Sa <gülüyor> Sait mi? O da kim? Yazıklar olsun size. Sait Bin Cübeyr. Boğazıma sarıldı. Neredeyse öldürecekti beni. Ah, Sait Bin Cübeyr mi? Ama onu iki hafta önce öldürtmüştünüz. Siz bunamışsınız. Sait. Az önce bu sarıldı diyorum size. Ah kabus görmüş olmalısınız efendim. Said'i iki hafta önce öldürtmüştünüz. Hayır. <gülüyor> Yazıklar olsun sana ey hacı hacı. Kölelerin bile doğrulamıyor seni. Az önce buradaydı. Buradaydı diyorum size. Kapatın kapıyı kapatın. Yalnız bırakın beni. Sübhanallah. Sen dilediğini yüceltir... ...dilediğini perişan edersin. Ey Allah'ım! Bugün... ...Haccacın perişan olması... ...Senin varlığının ve adaletinin... ...en açığıdır. Ey hakimlerin hakimi olan Rabbim! Asıl sen ölümlerden ölüm beyan ey Haccacın. Allah'a yemin olsun ki... ...bugün beni nasıl öldürürsen ...yarın Allah sana o ölümün acısını tattıracaktır. Aa, ne olur! Ne olur öldürme beni! Öldürme beni! Korkmayın efendim telaşlanmayın. Nasıl korkmam? O ölümde işte. Aman Allah'ım! Nice insanları korkutan haccaç... ...şimdi de bir hayaletten korkuyor. O hayaletiyle almak! O etiyle kemiğiyle zahit! Zahit! Ölümden niçin bu kadar korkuyorsunuz efendim? Binlerce insanı öldürmediniz mi? Onlara taktırdığınız ölümü... ...şimdi de siz... Eğimle havain ediyorsun! Ey aciz köle! Eğer yaşarsam seni öyle bir hale sokarım ki... ...insanlara ibret olursun! Ölüm yatağında da olsa zorbalığa kalkışıyorsun ey haccaç! Ölmeden önce hiç olmazsa bir an için Allah'a karşı boynun eğik olsun. Fakat nerede? Allah Teala ne güzel buyurmuş. Onlar cehennemden çıkartılıp geriye, dünyaya getirilseler... ...yine de kendilerine yasaklanan şeyleri yaparlar. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Ah, ben sana ne yaptım ey Said? Ah. Öldü galiba. Evet evet. Artık kimseye zulüm edemeyeceksin ey Dağut. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen sanma ki Allah zalimlerin yaptığından habersizdir. Allah onların gazabını öyle bir güne bırakıyor ki... ...o gün gözler korkudan baka kalır. Öyle ki... Bakışlarını dikip koşarlar. Gözler dönüp kendilerine bakmaz. Kalplerinin içindeyse hayır namına hiçbir şey yoktur.